Bismillahirrahmanirrahim Elhamdillillahi rabbil ademin Sallallahu aleyhi wa sallam Allahi te Ve sahbihi ecma'in Emmer Be'at Dördüncü dersin değil Dördüncü dertin B kısmı olursak, Dördüncü dersin <gülüyor> Dördüncü dersin <gülüyor> Konusu E, tabii ikiye bölmüş dördüncü dersi. Şimdi biz ikinci kısmında olan yani B kısmındayız. Yine iki tane harfı -er veriyor bize. Min, min ve ile. İki tane harfı var bugün. Min ve ile. Minel er beyti yanmış buraya. Minel beyti yanmış Bunlar da harfı kendisinin isminin başına gelir geçen hafta söyledim hatırlamıyorum harfinden her zaman ismin başına gelir Fiilin başına gelmez yani cel, fiil ile isimle alakalıdır İsme hallık eder e, fi fiile gelmez e, dediğimiz gibi e, kendisinden sonra gelen is ismi, ismini mecbur eder o yüzden cümleyi cümle yapısını irak ederken e, deriz ki mesela min için mesela burada diyor ki minel beyti min için deriz ki car beyti için de mecrür deriz mecrür deriz dedik ben tabi bakın hep şey söylüyorum böyle terzanca anlatıyorum ilmin silahları kullanmıyorum onlar ileride gelecek çünkü bu pratikle alakalı böyle ilmin silahları ileride kullanacağız inşallah bu min ben ben diyorum ben Herkes onun böyle İlmi tarihi vardır, şey vardır, ila der, dersin gaye içindir vesaire. onlar hiç girmiyoruz şimdi. Mini anlayacağız kabaca. Denden demek. Denden. ila e'a ah. manası verir. E'a. Ah. E kadar. E kadar. Yani mesela ne dedik? Elbeytü e eh. Min elbeyti evde. Elbeytü ev il el elbeyti eve mesela zehep kelimesi ze cümlesi cümlesiz ya zehert zehep gittim demek ze gittim demek hemen il elbey kosan gittim ilalbeyçi eve mesela xç tu xçç tu çıktım demek min elbeyçi Evden. Evden çıktım. Yani denden manası veriyor. Mesela diyorsun ki, Haraçtu Çıktın. Min el beyti evden. Ve zehebtu. Gittin. ilal mescidi. Mescidi. Bu şekilde. O, o yüzden e, dediğim gibi, min ve ile iki tane harficerdir. Kendisinden sonra gelen ismi mecrur eder. E, el beytu, min ile beraber min el beyti olur. El beytu yine İlah ile beraber İlah Beyti olur. Evet, söyleyeceğimiz bunlar. İki tane yeni harf cennet inşallah. Şimdi bunları cümlede verecek. Okuyalım inşallah. Tercüme edelim. Başlıklı mı okuyacağız? Okuyun. Müderris var. Bakın orada bir müderris var. 2.360 Muhammed 2.360 Yani öğretmenle Muhammed konuşuyor Bir nüz öğretmen olmuş Bir nüz öğretmen olmuş Tamam Tamam Min eyna enti ente Min eyna ente Çevirin Hemen bayan da zamirine ben. Evlenmek istiyor ben de. Tamam hadi Çevirelim mi abi? Çevirin çevirin tamam Sen nereydin Bu şimdi sen neredensin değil mi? Böyle terzancı Sen neredesin demek yani? <gülüyor> Eneminaliabani. Evet. Ben Japonya'dım. Min eyne ente. Ente sen demek. O şu ana kadar hiç geçmiş miydi? Ente geçmiş. Min eyne yok. Yok. Geçmedi. Eyne. <gülüyor> eyne işte. e nere de e -ne, nerede e demek. Eyne nerede. Nereye demek. Min eyne nereden demek. Nereden ente sen. Şimdi siz bunu biliyorsunuz da şimdi yüklendiği için e, sessiz olarak ilk defa e, şey dinleyecek olanlara faydalı olur. Şimdi ey ne ey nerede demek nereye demek evet. nereye nerede? Mini koyuyorsun başına min denden dedik ya min eyne nereden? Nte sen demek sen yani sen neredensin Nerem. yani nere Evet. Min eyne ne <gülüyor> ne oldu cevap olarak kim verecek canım? Mina Yabani ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, demek? ja, evet. Japonya. ja, ja, ja, ja, ja, Japonya. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Ve min eine nereden, ammaron, Ve ammar nereden? jest w porządku, Michalak, inşallah podałem raczej, że sądzę, min eine ammaron, Hua minus si. chwa, chwa, chwa, chwa, chwa, chwa, chwa, chwa, chwa, chwa, chwa, o chwa, chwa, chwa, chwa, o o Japonya'dan. Japonya'dan. Yani şey Allah... Szinia reform. Szinia reform. Szinia reform. Szinia reform. Szinia O Szinia reform. Szinia reform. yani Ammar. O. O Szinia dönüyor Szinia Hindi. O od o, Hindi stanę. Hinchli, Hindi stanę. Never raz fakt. Hindi Adam Türkiye'li kielo. Adam to kielo. Adam to Adam dikkat. Abbas nerede? Nereden demiyor o yüzden. Nerede? Abbas nerede? Yani onun nereli olduğunu falan sormuyor şu an. Evet. Yani nerede bulunduğunu, mekanını soruyor. Hani Nebi Sallim'in cariyeye sorduğu gibi. Eyne evet. Allah. Evet. Allah nerede? Eyne ammar'ın Ammar nerede? Eyne Hamidun, Hamid nerede? Şey Aynen öyle. Eyle. Karaca. Evet. Karaca çıktı. çıktı. Evet. Evet. Çok basit. Cevap veriyor ki Ammar nerede? Ammar mı sormuş. Abbas. Ha, Abbas, nie Abbas, Nie reda. Nie reda. Nie reda. Nie reda. Nie reda. Nie reda. Nie reda. Nie reda. Nie el sonu neydi? ötreliydi. Evet. Eee, tüccere kesre mi ee, Türkçe de kesremiz, esre diyorlar? Esre diyorlar öğrenmişsiniz. Şey. Eee, tüccer esre oldu. İlem. Ne dedi? İlem, İlem müdiri. müdiri. El müdiru müdir oldu. Neden? İla'deki başındaki ilah harfi gereğinden dolayı. Ne dedi sonunda? Zehebe ile müdir. Müdüre gitti. Müdürün yanına anlamında kullanılıyor. Tabii. Tabi, müdüre gitti de ayn zhebe adiyun zhebe ila al-ajmada nole fark etsin ve aline mirhadi Mirhadi, mirhadi. Ha. Mirhad geçen konuştuk ya. Araplarda mirhad demeyin. Allah razı olsun. Yoksa zar Yok evet. pek bilmezler. toilet, mi? mirhad, tuvalet. tuvalet, tuvalet mirhadi. Evet. <gülüyor> Bitti mi okuma Fatih? <gülüyor> e, evet. E, Temariğin diyor değil mi? Yok. E, Temariğin alıştırmalar. Ecip anil es iletil ati. Edip cevaplandır. Anil es iletil ati. Gelen sorular. E, şimdi burada soru sormuş. Kaç tane? 2, 4, 6 tane soru sormuş. E, karşısına boşluk bırakmış. Şimdi burada soruyu Allah o alem e, parçaya göre istiyor. İlla parçaya göre vermek zorunda değilsiniz. Aslında bir faydası var. Hafızayı kuvvetlendirme adına, yani beyin jimnastiği yapma adına parçaya göre cevap, ver cevap vermek uygun olur. O yüzden kafanıza göre. Parçaya göre verirseniz daha iyi olur. Cevap verelim. Soru soralım. Tercüme edelim. Arapça cevap verip yine tercüme edelim. Evet. Mineyne entre. Sen nereyizlisin? Sen kendine göre cevap ver. Bakma. Okuma parçaya en bakma. Enemine rizma değil. Almanię, tak. Almanię, okej. Chyba się nie zbliżył. Chyba się zbliżył. Chyba się zbliżył. Chyba się zbliżył. Chyba się zbliżył. Chyba Ne? Filipin. Hmm. Filipin. Filipini Filipiny Filipin. Filipiny. Filipini Filipini Filipini Filipini Filipiny. Filipiny. Filipini Filipini Filipin Nie. Filipini Filipini Filipini Filipini Filipini Filipini Filipini Filipini demek? Filipini Filipini Sen Filipini Filipini Filipini Filipini Filipini Filipini Filipini Filipini Filipini Filipini Filipini Filipini L. Fahşaya göre. Minas Turki. Minas Turki. Tamam. Evet. Güzel. Men Minas Sin'i Bir daha. Men Minas Sin'i Ahir. E, Sin diye okumadım ama. Minas Sin. <gülüyor> Dikkat edelim şu anda. Evet. Um, kim Çin'dir? Men Minas Evet. Kim Çin'i? İsmini söyleyeceğim. Sonra nereli olduğunu. Kimli Çinli parçanın? Muhammed. Amardı? Ammar. Ammar mıydı Çinli? Parçaya bak. Diyeceksin ki, nasıl cevap vereceğim? Amarun. Amarun Minasine. Amarun Minasine. Amar Çinlendir. Yani Çinli olan Amar. Evet. Fazla. Min Ayna. Hamidun. Hamid nerelidir? <gülüyor> eee Hamidun minel Hindi. Eja, Hamidun minel Hindi. Hamid Indyjski jest. Evet. Ene Zehed Abbasun. Hı. Abbas naryj iść? Deki, deki, e, de e, achy, bana, o Abbas Zehed. Zehederek. Ab Abbas, Ab. Abbasu nie jest. Nie. Chcę. Chcę. Sen gitti dediğin zaman orada gizli bir Abbas'a dönen zamir vardı. Yani gitti. Sen diyorsun ki e, mesela Türkçe'ye de öyle diyoruz biz değil mi? Yılmaz nerede? İşte Bakkal'a gitti mesela. Demiyorsun Yılmaz Bakkal'a gitti. Bakkal'a gitti dediğin zaman o gitti deki gayet zamiri Yılmaz'a dönüyor zaten. Direkt Zeheb'e neresi söyleyeceğim. Söyle şimdi. Zeheb'e fil olursa Yok fil değil. İle. İle. Heh. Odada gitti olmuyor. Odada gitti dedim. Allah ben sende demişim onu. Odaya gitti. Dalıyorum. He, İlal. He, İlal. illa. Elan. Elan, illa rouge ses ça. Odaya gitti. Pertek söyleyelimize hebe ile. Zehebe. Ben de diyorum ki, pertek söyleyelimize hebe ile. Şeyin dediği gibi anlatırlar ya. Mustafa Kemal'in bir kıstasını demişler ki, tam hatırlamıyorum ama şuna benzer bir cümle kullanıyor diyor ki, Arap dilini, lugat yok, Arap lügatını lugatımızdan ihraç edeceğiz. <gülüyor> Şimdi, Arap. yani edeceğiz Kemal'den başka. Lügat. Hepsi şey. <gülüyor> Arap. Hepsi Arapça. Arap demiş, bak, lügatını Arap, Arapça zaten, Lügatının, lugatımızdan, bunun ne sadece ihraç, bu da Arapça edeceğiz bir tek Arapça. <gülüyor> yani şöyle ki emanet edin. Önden sayılır kesin. Peki, böyle komik şeyler var ya. Evet. Ali'yun Aliun ila mudiri Ali müdürün yanında. Güzel. Bir dahasa bir daha da duymadım. Azhabe. Ha. Aliun ila al-mudiri. Müdürün yanına demi? Müdüre dedim mi yanına dedi içine girer Ali müdüre mi gitti? Evet, diyor soruyor. La. Ali Yun yok Ali Yun ziket tamam. neler? ve Çünkü soruda Ali geçti ya. Hı? Senin kullanacağın fiy Ali'ye işaret tamam. edecekler. E, Sorun ne işte? Zehbe, zehbe ilal mirhadi. Tamam. O tuvaletti. Tamam. Bitti değil mi? Fikra oku <gülüyor> ve kütup yaz. Me adabıci hareketleyerek <gülüyor> eva kelime. kelimelerin sonlarını işaretleyerek hareketleyerek oku yaz. Biz sadece okuyoruz. Evet şimdi. Yine harfi celleri vermiş e, ismiyle beraber. E, Harekesi vermiş. Onu kelime dikkat edeceğiz. Evet. Buyurun. El-Gur Fethu. Oda. Tercüme yok. Direkt okuyalım. Hükümeye tercüme edelim. Tercüme edelim. El-Gur El Oda. Evet. Min-el-Gur Oda. Oda. dan. Odadań, odadań. Minel, hamam, minel hamami. Min Tuwa... hamami. Minel hamami. Ne się, Nie Hamam, że nie Banyodan. Banyodan. El mirhadu. Ne demek? Zawadu. <görde> <görde> <görde> من هذه، ثالثا، اليابانو، جاپونيا، الفلبين، الفلبينو، باء باء حرف بقدر يشذل، الفلبينو، الفلبينو، من الهندي. Zamieszaj, to on się nie kieruje. Filipina, to jest Nowy Jork, a to jest Nowy Jork. Nie York, New York, jest. Nie wiem, co to jest. Obiściaj się, obiściaj się, obiściaj się, obiściaj się, O się, obiściaj się, obiściaj się, obiściaj się, obiściaj się, Evet. Minel Hindi ee, Hindistan'dan. İle Çin'i, İla İla Suriyeli. Çiğne. Zaten şimdi kamera harfler kendi kendine oturmuş evet. zaten hiç ezberlemeye gerek yok. Evet. Bitti mi? İlk ara yaptık okuyacağız biz okuyoruz devam edelim. Mineyne Mineyne Fatim Fatim 40 40 Fatimatu 40 Fatimatu 40 42 40 Min Minę 40 metrów 40 nereden? Nereden? 42 evet. minel hindi. O 42 Evet. 42 Evet. Fatima 42 42 42 Hindistan. Bakın Hiye dedi. Neden? Erkekler için 42 o Huy. demek. Bayanlar için hiye o demek. 42 42 42 42 sınıfe el müdür müdaresi suç müdürün faslı biz de ne demek? Öğretmen sınıftan çıktı mı? Ya soru yaparlar. Ha öğretmen, öğretmen sınıftan çıkıp çıktı. Çıktı. Çıkıp değil, çıktı ve müdirin yanına Giddi. gitti. Şimdi haraca çıktı. El müderris öğretmen. öğretmen çıktı. Nereden? Miner fasli. sınıftan. El fasle sınıftan. Al çıktı el müderrisu öğretmen nereden? Minel fasle sınıftan. Ve bildiğimiz gibi şekilde gitti nereye? İlel müdire müdüre. Öğretmen sınıftan çıktı ve müdüre gitti. Evet. Zehebe taciru. Zehebet. Zehebet taciru ilel Dukiani Ilet إلى dukkani ila dukkani h tüccar dikka dikka çıktı dükkana gitti demekti gitti demek evet tacir edecek ila dukkane demek hamid خرج حالدو من الغرفه Tenmin minut. 10 minut. 10 Hamidun. 10 minut. 10 Hamid. 10 minut. 10 minut. Hamid. minut. 10 Tercüme ha. edelim. minut. çıktı. Hamid. Evet tamam oldu gitti. Maşallah. yavaş yavaş İneceğiz yine kitaplarına böyle bu akşam maşallah. <gülüyor> i̇nşallah yine döner. Elhamdülillah, da da da. şimdi eee i̇nşallah. i̇nşallah şimdi ben son böyle 10 dersten sonra şey son 10 ders diyorum İlk 10 dersten sonra kitabı başa alacağız. Başa derken okumaya devam edeceğiz kaldığımız yerden. Hı -hı. Ama her ders dersin ilk 15-20 dakikasını pratiğe ayıracağız. Şimdi biraz ilerleyelim ki E, Pratiye ayarlayacağız. Geriden devam ederiz. 10 ders geriden devam ederiz pratiği. Tamam. Yani her dersi her dersin 10 dakikasını bir dersi pratiğe bitirmeye ayıracağız. Sonra kaldığımız yerden e, dersin geri kalanında işleyeceğiz kaldığımız yer. Evet. Men haraca minel fasli. Evet. Ee, men ne demekti? Ki, men evet. kim demekti? kim demek? Kim kim çıkıyor? Menle min'i ay ayırdı demek. Evet. Men kim demek? Min harfı cerdden evet. Kim sınıftan çıktı diye soruyor. Harf ne demek? Ancak kendisiyle bir mana ifade eder. Ancak kendisiyle beraber bir şeyle kim ki o da isimdir. Kim? Mana ifade eden şeydir. Fiil tek başına iş oluş halekete eder. Kim İsim, isimlendirilene eder. İsimlendirilene delalete eder. Harf ise <Gülüyor> kendisiyle beraber bir şeyin bulunması ile ki o da isimdir. Bir mana delalete eder. Burada men kim demek? Herhangi bir isim, isim Tabii şey tabi e, e, tercüme ederim kim tercüme dikkatten. Tamam Arkadaş o kadar şeyler. zaten soru cevap istemiyor tamam. burada. Hamidul e, cevap istemiyor burada. Öyle mi? Burada cevap yok. Sadece okuma parçası bu. Tamam. Zaten defa soru gelmedi. Bir tanesi ilk soru bu. <gülüyor> <gülüyor> men haraca min Men kim demek? <gülüyor> haraca min ne demek ahi? 7 godzin woleruję. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Haraja et Talibu. Nie. Nie. Nie. Nie. Direkt Nie. Yeah. Alıştır Nie. Nie. Nie. Nie. medresetu. Nie. Medre? Nie. tu? Nie. Nie. Medracity, a minel medresety. Bezle ewe, a ryt. Ile suki. soupi, a ryt. Ile suki. Ha. ryt. Karaje czyta, talibu, Talebe. talabe, a Mineral okudan, a ryt, a medresety. a ryt, a ryt, a Ile suki, zhebe, yani ite, suki. Suko charcy, suko charcy, zemek. demek Khadija tu, Khadija, Khadija tu. Minus, minus tu We, Khalidun, ale bir chym, Minel eee mina yabani ha burada diyor ki e, Hatice Çindendir. şimdidir. Evet. Yani Ve e, Halid de e, Japonyalıdır. Japon da koy. Fil fî boşlukları. boşluklara fîme Harfe cerrin, cer harfe. Harfi cerdi ki, cer, cer harf. Harfi cer koy. Münasiben, münasib Şimdi bakın altında dört tane, parantez içinde dört tane artı almış. Min, ile fi, ala. Şu ana kadar zaten bu dördünü gördük biz artı hı hı. Min neydi? Dendan. İla, e, a. Fi, de, da, içinde. Ala, üstünde, üzerinde. Hı hı. Şimdi burada, bakın ilk cümleyi ben yapayım bilelim diye. Şimdi burada e, vermiş beş tane cümle vermiş. Bu cümlenin arasını boşluk, cümlelerin aralarını, <gülüyor> e, aralarında boşluk bırakmış oraya bir tane harfi doldurmamız istiyor. Evet. Şimdi bakıyoruz, diyoruz ki el kitabı, kitap sonunda neyi? El bu Mektep de masa. Ha, o zaman şimdi bakıyoruz diyoruz ki el kitabı minel mektabi desek manası ne olur? Kitap masadan olmuş olur. Olmadı hoş. El kitabı il el desek ne olur? Kitap masaya. Yine olmadı. El kitabı filmektebi desek kitap masada yine olmadı. Çünkü burada hani biz Türkçe mantığı ile anlamayalım. Türkçe'de kitap masada demek doğru da e, Arapça'da yanlış. Çünkü fi burada zarfiye içine dahil olmak demek, böyle girmek. Hani evet. şu masanın tahtasının içine sokmak evet. <gülüyor> olamaz, için evet. diyemeyiz. Bu da olmadı. En son ne kaldı? Al. O zaman diyoruz ki el kitabu kitap alel mektebi masanın üzerinde. Bu şekilde. Şimdi ikincisinde el talibu bir de el var. Ona göre yapalım. Evet. Bir tanesini çeşnelim uzun olarak. E. Przewodniczący! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Al-ġamię atu, Al-ġamię atu, għanna medyna rekinedżur bil-marka stan al jamiatu atu islamie. Al-ġamię atu. El-Mudiru. gitti. Evet. El n el hmm. yani el el el Islam hmm. el mudiru gitti. N-massie, gitti. n Şimdi burada uzun bir cümle vermiş en sonlusunda iki tane artı bekliyor. Öyle bir yapıştıracaksın ki hafizeler cümle tamamlanacak. Evet. Zehebe Muhammed Zehebe Muhammed Evet. İlafini evet. Miner Miner yok ve koymayacak. Min Bani Min aliyabani, yabani. Minel yabani. Yani, yabani. Evet. Şimdi zehebe Muhammed'in, Muhammed gitti İspanya'ya, Çin'e, evet. nereden? Japonya'ya. Japonya. O zaman Muhammed Japonya'dan Çin'e geçebildi. He? transfer etti. Transfer etti. etti. Zehebe gitti Muhammed'in. Şimdi evet. şöyle kayda verirsek, haraca her zaman mini ile kullanılır. Haraca çıktı. Evet. Haraca oldu mu mini koyarsın. İlaye koyamazsın. Evet. Zehebe oldu mu da ilahi koyarsın mini koyamazsın. Evet. O bir size taktik olsun. E gitti. Ileszini, Çin'e. Nereden? Minel Yabani, Japonya'dan. O zaman, Muhammed, Japonya'dan Çin'e gitti. Evet. Şimdi, <gülüyor> El Kelimati, tu Yine bize bir sözlük vermiş, diyelim. E, tablo vermiş, bu güzel. Şimdi, El Medresetu, oku. El Faslu, yok, pardon. E, el Faslu, sınıf. El Hammamu, banyo. El Mirfadu, tuvalet. El baku utfak. El-guruka oda, el camiatu üniversite. el suku xarxie, el-javanu, japonia, as sinu chin, el-hindu, hindistan, el-filibbinu, baktu burada xarxie. el evet. filipin, el-mudiru, El vehewegitti, gitti, czektu. Gitti niena, çıktı şimdi bakın yine Fi, bir tablo wirgiro, fi dla, bunları dla, olarak dla, Bunlar min hurufil cer, cer harflerindendir. Bunlar cer harflerindendir diyor. En son beri toparlıyor mevzu yani. Diyor ki fi ale min ile min hurufil cer, cer harflerindendir. El cer, cer demek huruf harfler demek zaten. Min hurufil cer, cer harflerindendir. Beşinci derse akı geçiyor muyuz? Yoksa önümüzdeki dersen bırakalım. Çünkü e, bu ders çok önemli ve kaydesi çok biraz kafa karıştırabilir bu mevzuyla birleşirse bunu buraya kadar iyi çalışalım biz şu beşinci dersi anladığımız zaman inşallah sonra da müfteda haberi de anladığımız zaman olay bitiyor fil fail onlar onlar kolay iş tamam inşallah burada mudaf mudafın ile olayı var Beşinci dersi bayağı bir kayda geçecek. İyi dinlememiz lazım. Ve iyi anlamamız lazım. O yüzden beşe geçmeyelim. Çünkü geçsek yarım kalacak ders. Önümüzdeki ders inşallah bu beşinci dersi komple işleyip bitiririz. İnşallah. Biraz yine zor görünüyor ama önümüzdeki derste de bu beşinci dersi bitirmek. Bakalım inşallah. Hayırlı olur. Allah'a olsun. Allah'a